Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergin'in spor köşesi Efektif pasa hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programda 2 ve 3 Ağustos günlerinde Maltepe Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul Maltepe'de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Taraftar Hakları Derneği'nin organize ettiği Dünyanın Taraftarı İstanbul'da etkinliği sırasında gerçekleştirdiğimiz bir röportaja yer vereceğiz. İki gün süren sempozyumda ana konu bu sezon devam edilecek olan elektronik bilet uygulamasıydı uygulamaya karşı olduğunu açıklayan Taraftar Hakları Derneği'nin organize ettiği bu konuşmalar serisinde taraftarların hak mücadelesi, Avrupa'da taraftarların yaşadığı sorunlar ve Avrupa'daki bilet uygulamaları 6222 numaralı yasa ve spor medyasının taraftarlarla olan ilişkisi gibi başlıklar vardı. Program arkadaşım Utku Göker Küçük de bu sempozyumu iki gün boyunca takip etti ve Avrupa'da taraftar ağları ve taraftar işbirliği konulu bir konuşma yapan Futbol Supportus Europe, Avrupa Futbol Taraftarları Kurumu'nun danışmanı, başkanı Daniela Wurps ile bir röportaj yaptı. Şimdi bu röportajı İlsan Mavituna ve Batu Çetin Kaya'nın destekleriyle sizlere sunuyoruz. What, uh, Daniela, dünyada ve Almanya'da şu sıralarda taraftarların karşılaştığı en büyük sorunlar nelerdir? Well, Futbol Sporters Europe, we football have our is Europe olarak Avrupa'ya odaklanıyoruz. Um, Taraftarların I say the main yüzleşmek zorunda olduğu ana sorunların başında is, um, yükselen bilet fiyatlarının olduğunu söyleyebiliriz. So, higher and higher. Out Biletlerin so fiyatlandırılması well iyi yapılmıyor. Um, İkinci olarak son dönemde say artış say, gösteren futboldaki ayrımcılığı gösterebilir. Maalesef <gülüyor> uh, bunu gözlemliyoruz. Üçüncüsü de taraftarların kulüp yönetimlerinde söz almalarını sağlayacak diyaloğun eksikliği. So, um, pek çok ülkede taraftarların sözü, sözü hiçbir şekilde dinlenmiyor. Um, and, um, Ve dördüncü olarak da güvenlik görevlerinin baskıcı tutumlarını gösterebilirim uh, ki bu sorunla, her sezonu yüzleşmek her sezon durumundayız. Or, um, Kısıtlamalar so, artıyor, düzenlemeler um, sıklaşıyor. Um, Taraftarları modern, ticari um, futbol işine uygun olacak şekilde medenileştirecek, towards, adam edecek uygulamalara uygulamalara gidildiğini görüyoruz. ...civilized fan culture in a way that it's suitable for a modern commercial football business. Bu durum bir ikileme sebep oluyor. Futbol endüstrisi taraftarın duygularını göstermesini ve mutlu canlı taraftar kültürünün yaşatılmasını istiyor. Fakat bu kültür net bir itaatsizliği de beraberinde getiriyor. It always comes with a certain level of disobedience. So I'm not saying breaking the law. Yani yasaları dermenin bunun bir parçası olması gerektiğini söylemiyorum. Ancak futbolun var olduğu ilk zamanlardan biri, futbol hakkında her zaman bir sivil itaatsizlik ve eleştiri ortamı söz konusu. Futbol endüstrisi taraftarları dinlemek istemiyorsa tansiyonun yükselme riski her zaman var. Yönetimlerde taraftar temsilciliği evet. uygulamasının getirilerinden memnun musunuz ve uygulama şu anda iyi bir noktada diyebilir miyiz? İngiltere'deki Sporters Direct uygulamasını yürüten ve Futbol Sporters Europe ile çalışan arkadaşlarımız bunu UEFA ile birlikte yürütüyorlar. Bu uzun bir süreç çünkü lisans gerektirdiğinin kulüpler tarafından bir gecede yürürlüğe girmesini bekleyemeyiz. Taraftarlarla diyalog derhal geliştirmek zorunda Bu uygulamayı başarılı şekilde yürütmeye başlayan ülkeler de var. Ancak içinde Türkiye'nin olduğu çoğu ülkede çok az gelişme var. de fakat UEFA'dan öğrendiğimse göre zamanı gelince lisans gerekliliği karşılanmadığı takdirde kulüplerin UEFA maçlarına katılma lisansı alamama riski olacak. Ve bu gereklilik şu anda tanınma aşamasında. Kulüpler buna uyum sağlamaları ve benirliğini arttırmaları için Zaman tanınmış onda. Ancak <gülüyor> bu geçişlerimin ardından lisans gereklinin karşılamamaları durumunda cezaya tabi olacaklar. <gülüyor> So, Peki e, sence e, modern stadyumlar taraftar e, kültürünü e, öldürme tehlikesi içeriyor e, mu? Ondan ne düşünüyorsun? Their, their safe standing policy maybe. Because in these days we don't see any terraces in stadiums and... çünkü bugünlerde e, koltuksuz e, tribünler, e, tribünler modern göremiyoruz. Stadium e, has a threat to kill e, the, tribun, the support Tribünler kultur. modernleştikçe bu kültür yok oluyor mu acaba? <Gülüyor> Aslında modern stadyumlarda ayakta seyretme yerleri var. Almanya'dan geliyorum ben ve ikinci Bundesliga takımına tutuyorum. Diyebilirim ki Almanya'da inşa edilen tüm yeni stadyumlarda ayakta seyretme yerleri, önceki stadyumlara göre daha yüksek kapasiteli yapılıyor. Ve bu Tribünlerin red fiyatları hareketli taraftarı çekebilmek için ucuz tutuluyor. Bu tribünler televizyon kameraları için de hoşgörüntüler sunuyor. Bundesliga'da televizyon kameraları bu tribünleri gösterecek şekilde özel olarak yerleştirilmiş mesela. Ama soruya tek cümlede cevap vermek gerekirse, evet, bütün tribünleri koltuklu yapılmış stadyumlar, canlı taraftar kötünü yok etmeye es gibt das so Tribündeki kombine sahibi taraftarların ortalama yaşının 44 civarı olduğunu İngiltere'de görebilirsiniz. Mesela Almanya'da yaş ortalaması 20 yaşların ortasında ve bu durum bize ligin sürdürülebileninin farklılığı konusunda da pek çok şey anlatabilir. Yes. Uh, Almanya'daki stadyumlarda hmm. meşale göremiyoruz neden. O, that's a difficult one. Almanya'da 80'li ve 90'lı yıllarda stadyumlarda meşale ve fişekler vardı. Kullanılıyordu yani. Daha sonra etkiler kısıtladı bunu. Um, Taraftarlarda bu konuda yazısız bir anlaşmaya vardılar denilebilir. Ki bu da şunu içeriyor, bunları kullanmaları halinde kulüplerin yüksek cezalara maruz kalması ve sonuç olarak kulüplere zarar gelmesi. Çünkü Almanya'daki tüm kulüpler taraftarın sahipliğinde ve taraftarlar kulübün iyiliğini fazlasıyla gözetiyorlar. Evet, böyle bir anlaşma var ve bundan birkaç yıl önce ülkedeki yapmıştan fazla ultra grubunun çağrısıyla meşalelerin yasal olması için bir inisiyatif oluşturuldu. Yetkiler üzerinde baskı yaratmak amacıyla yaklaşık bir yıl boyunca maçlarda meşaleler kullanıldı fakat Sonunda mücadele kaybedildi ve etkileri ikna edemediler. football authorities didn't agree to have pyrotechnics yeah and that was basically the end of the story and now the fans are focusing kapandı konu. So they still haven't lost the topic but they're focusing on more important ones now because they're saying başka tartışmalar başlattı denilebilir. They have much more daha ben önemli konular, daha önemli tehditler, <gülüyor> taraftar kültürüne karşı. <gülüyor> Fakat yine de meşalelerin söylendiği kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Güvenlik görevlilerinin bakış açısıyla baktığımızda onlar meşalenin yandığından 1000 dereceden fazla bir sıcaklık yarattığını söylüyorlar. <gülüyor> yani Almanya'da birlikte İsviçre, İtalya ve Fransa'da bazı taraftarlar bundan dolu yaralandı zaten. Bunlara da göz arttı edemeyiz. Ben de and, uh, güvenlik görevlilerinin so bakış açısıyla baktığında yaratacağı tehlikenin getirilerinden daha büyük olduğunu görüyorum. <gülüyor> Kötü bir şey yaşanması halinde sorumlusu ben olacak. Bu konu hakkında polis veya güvenlik gövüleri tartıştığımızda onlar da bunu seyretmeyi seviyorum ama bir çocuk meşale yüzünden bir yerini yakarsa bunun sorumlusu ben olayım if something happens, I'm responsible. I am responsible if a kid can never use their legs again or <gülüyor> their arms if they burn themselves. So... Bu zor bir görüş aslında. Yine de meşaleyi dikkatli bir şekilde kullanmak şartıyla serbest bırakan Avusturya ve Norveç var ama mesela. Bir örnek vermek gerekirse, Borussia Dortmund'un her maç ortalama sezon boyunca 80 bin taraftar topladığını biliyoruz tribünlerine. Çoğu Bundesliga takımı da bundan farksız ve tribün dolu anlamında dünyada bir numara. Bunu evet. nasıl başardınız? Alman Bundesliga son birkaç yıldır en çok taraftar çeken ve en çok kar eden lig. Bu ilginç çünkü İngiltere her zaman televizyondan çok fazla geri ettiği, en yüksek bir fiyatlarına sahip olduğu ve gene de stadyumları doldurduğu iddia Bu yüzden Bundesliga'dan daha iyi olduklarını öne sürebilirsiniz. Fakat Bundesliga sürekli bir taraftar destek tabanına sahip. Sürülebilir taraftar desteği sayesinde her ülkede olduğu gibi Almanya'da da büyük kulüplerin çok fazla sıkıntısı olmuyor. Rusya şey, Dortmund ve Bayern Münih doldurmakta sorun yaşamıyor mesela. Bundesliga kulüplerini başarılı üç yanı unsurdan bahsedebiliriz. Bunlardan biri sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlenmiş bilet fiyatları politikası. Hmm. Ayakta maç izlenen yerlerin vardı Bu fiyatlandırmada önemli rol, rol oynuyor bu arada. İkinci olarak kulüplerin insanları doğru şekilde yönlendirmeleri. Kulüpler taraftarların sadece kendilerine gelip vazifelerini yerine getirmelerini istemiyor. Kulüpler ayrıca dış dünyayla, taraftarlarla, kulübün olduğu yerde yaşayan insanlarla proaktif bir ilişki geliştirmeye çalışıyorlar. Çok sayıda sosyal sorumluluk programı geliştiriyorlar mesela. Ve üçüncü olarak da taraftar gruplarıyla sık ilişkiler. Bunda istiklardaki her kulüp bir sporter liyazon ofisine sahip olmak zorunda. Çok kulüpte birden fazla var ve tam zamanlı olarak çalışıyorlar. Yani takımla taraftar arasındaki bağ. İlginç bir örnek olarak üçüncü bir Arminyar Bilefeld'i gösterebilirim. Bielefer iki kere flas neşeli geldi bu durumda Avrupa'daki çoğu kulüp sadece en önemli çalışanlarını tutup çok sayıda personelini işten çıkardı. Bielefeld de çok sayıda kişiyi işten çıkardı. Ancak aynı zamanda bir tane meybur işi aldı. Trafıtlarla bağlantılıydı. Ve bu sayede taraftarlarla krizin aşılması konusunda bir diyalog kuruldu. Ve bu kriz yönetildi. bu <gülüyor> Ve bu What about the, uh, German, uh, Almanya'da tribünlerdeki kadın seyirci oranı ne durumda? Hmm, Bunda stadium infrastructure in German in stadyum altyapıları Dünya Kupası'nda etkisiyle gerçekten iyi duruma getirildi. Tribünlere daha çok kadın taraftar geliyor böylece. There is lots more a lot more Tüm bunların üstünde kadınların maça gitmesini destekleyen ve bu konuda çalışmalar yürüten çok sayıda taraftar grubu da mevcut. Sen bunu indirimler yaparak değil futboldaki kadın alıcısını değiştirerek yapmaya çalışıyorlar. Yani ayrımcılığın her türlüsüne karşı mücadele eden taraftar gruplarından bahsediyorum. Ve bu grupların kendi düzenlemeleriyle içinde ayrımcılık barındıran çok sayıda tezahürat. Kaldırılması. Almanya'da herhangi bir deplasman maçına gitme yasağı var mı? Mesela sen bir St. Paul taraftarısın ve Hansa Rostock deplasmanına gidebiliyor musun? <gülüyor> Türkiye'de var mesela deplasman yasağı. İki şey var. Deplasman taraftarının gelmesini <gülüyor> engelleyen iki yaptırım var. Fakat aynı zamanda But bu konuda görece bir yeni gelişme de oldu. Polis de gruplere deplasman kapasitesinin düşürülmesi veya tamamen sıfırlanması to konusunda to baskı yapabiliyor. Yani and, um, polis teorik olarak mı um, yapabiliyor aslında. We Hansa Rostock'u um, Rostock konuk ettiğimiz maçta böyle bir olay and, yaşandı. Polis maça deplasman uh, taraftarlarının gelmemesini istedi, kulep buna karşı çıktı ve 500 bilet verildi like, o taraftara, um, again um, sonra bunu protesto and ettiler and ve maça herhangi bir Hansa Rostock taraftarı so, gelmedi. Um, Hansa Rostock ve arasında büyük bir rekabet var biliyorsunuz ve bu iki kulüp birbirinden nefret ediyor. Şimdi Saint Pauli tarafları olarak biz de stadın dışına çıktık ve maçı boykot et. Stadyum dışında 1500 kişi kadardık. Toplandık. Ve tribünlerde kimsenin gelmediği bir futbol hayal edip yazan bir fankartı Bu maçın 5 dakikası böyle oynandı. Ve böylece sorun karşısında Ansarostok Rostock taraftarı ile bulunmuş olduk. Hansa omuz omuza gelmedik ama aynı konuya tepki göstermiş olduk böylece. Hamburg'ta ha Hamburg'a geldiler ve 1500 taraftarın katıldığı bir eylem oldu stadın çok yakınında. Aktif taraftar olarak biz onların olduğu yere gitmeyelim. Bu konuda sonuna kadar aktarı var dedik. Hmm. So, ee, Senpozyumdaki e ana konumuz e elektronik e led. Any e Almanya'da herhangi e bir elektronik led e düzenlemesi var mı? Hayır, yok. Uygulama futbol yetkiliği well. tarafından net olarak some reddedildi. Some mm -hmm. Biletlerin kişiselleştirilmesi mm -hmm. konusunda bazı politikacıların talepleri olmuştu fakat um, bu but, uh, reddedildi. Çünkü elektrik biletin, biletin şiddete dair herhangi bir sorunu çözebileceğine um, inanmadılar bunun sadece kamuoyunu tatmin etmeye yarayacağını ve insanların stada gitmekten vazgeçmesi riski taşındığını düşündüler. <gülüyor> Özellikle İngiltere'de ve İskoçya'da bilet fiyatları gerçekten çok yüksek. Avrupa futbol Taraftarları Kurumu olarak buna karşı bir çalışmanız var mı? Çünkü Almanya'da bilet fiyatlarının düşük tutulmasını sağladığınızı söyleyebiliriz. Yani Almanya'da durum mükemmel diyemeyiz. Ama Alman taraftarlar çok iyi um, örgütlendi. Campaign, called, um, no, no Ayakta izleme tribün bileti için 20 rüya hayır kampanyası başlatıldı. İngiltere'de bu kampanya örnek alanlar oldu mesela. İngiltere'nin en büyük taraftar organizasyonu olan e, Football Supporters Federation, en büyük ulusal taraftar organizasyonu İngiltere'nin 20 Çok Fazla adında benzer bir kampanya başlattı. Tüm ülkeden taraftarların katılımıyla Londra'daki Premier League ofisine bir yürüyüş düzenlediler. In London and want to protest evet. against the high ticket pricing policies of the Premier League clubs. It's only little steps that you make. And, and also the individuals, they are putting the same unity in order are putting they to the in sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gelelim senin kulübün São Milan Milan'da maç izlemek nasıl bir his? Stadın bazı kısımlarının yenilendiğini hmm. duymuştum. Bu, bu konuda gelişmeler ne durumda? Ah, how is it to watch a match at Milan? Okay, so first, what I think of our new stadium, the new Milentor stadium. Four, stadında dört tribünün <gülüyor> üçünü nihayet yeniden <gülüyor> inşa etti. <edildi>. Ve kuzey <gülüyor> tribünün konusunda da bazı çalışmalar <gülüyor> var. Umarım 2016 um, veya um, 2017'ye kadar bitiririz. Hmm. Um, I think generally it's been good. Bence şimdiye kadar biten haliyle stat güzel. Ancak statta çok fazla business koltuğu ve VIP salon mevcut ve bu durum pek hoşumuza gitmiyor. Stadyum kapasitesine baktığımızda Borussia Dortmund'dan daha fazla VIP bölümümüz var. Bu da bizim açımasından bakıldığında Semparo gibi bir kulüp için utanç verici. bu konuda en İnşaatın başlangıcına kuyup taraftarları süreci dahil edilmek istendi. Taraftarlardan bir grup oluşturulduğunda ve görüşmeye gidildiğinde zaten bütün sürecin tasarlanmış olduğu görülmüştü. Bu yüzden taraftarlar protesto edip süreçten çekildiler. Bu sefer kulüp taraftarları yeniden çağırdı ve onları daha ciddi bir şekilde döndürdü. Bu sayede taraftarlar inşaat sürecinde aktif rol oynadılar. Tribünlerde ne Türk olduktan yani olacağından stadyum girişini nasıl boyunca the... kadar pek çok konuda taraftarlar olarak kind of biz de kal verebim şok. Um how we wanted the concourse area to be painted. We painted the concourse area ourselves. So we put lots of fan paintings everywhere and... Girişe biz boyadık anta. Sampali dünya genelinde ayrı da bir üne sahip bir takım. Yeah. Evet ayrıca eşcinsel bir başkanınız vardı. Evet. Taraftarlar anti <gülüyor> politik görüşleriyle de tanınıyor. İlginç türbin gösterilerine rastlanabiliyor. Bu alamda Sampalin bir kit haline gelip satılabilir a, bir a, marka a, olma tehlikesi a, hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeah. Uh, like oh Ben böyle uh, bir kesinlikle var. Ancak şöyle bir avantajımız var ki Sempaoli'nin aktif taraftarları olarak bu durumdan memnun değiliz. Almanya'daki ve Avrupa'daki pek çok kulübe göre bir rüya ülkesinde yaşadığımızı bilmemize rağmen mükemmel durumda olmadığımızı ve şikayet edecek çok şey olduğunu biliyoruz. Her bir de sorunumuz var ki hiçbir zaman büyük sportif başarıları olan bir kulüp olmadık. So, uh, St. Pauli kendini is club takımın sportif başarısıyla well pazarlayacak sport bir kulüp değil, bu yüzden St. Pauli'nin ismini so ününü satma the yolunu seçiyorlar. Kulübün ürün satışlarından elde ettiği gelir tamamen taraftarların yarattığı ün etkisiyle. Bu yüzden kulüp bir şekilde bu imajı kullanıyor ve satıyor ki bu da anlaşılabilir bir şey. Taraftar tabanı bu imajın ve gerçekliğin yok olmaması için durmadan çalışıyor bu arada. Fakat bu konudaki temel sorun çok sayıda taraftarın sadece bu imaj için maça gelmesi. Yani Saint Pauli kimliğinin detaylarına sahip değil. Bu bizim için bazen... Gerçekten büyük sorunlar yaratıyor ancak bunun içinde kampanyalar üretilmektedir. Şu an çok endişeli değilim ve umarım ileride de böyle olur. <gülüyor> Peki St. önümüzdeki yıl 1. Bundesliga'da görebilecek miyiz? Umarım görmeyiz. Sen, Pauli tarafı olarak bunu istemiyorum. Biz büyük bütçesi olan büyük bir kulüp değiliz. Yani bunlara sahip olmak da istemiyoruz. Çünkü tuhaf şekilde başarılı bir kulüp olmaktansa maddi olarak istikrarlı ve sağlam bir kulüp olmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Başarılı olmak istiyorsak sürdürülebilir olmalıyız. Um, so Bu vakısı <gülüyor> çok bağlantılı bir birbiriyle. Semponel'in aktif taraftarları olarak ikinci ikincilikte olmaktan division, oldukça mutluyuz. Bu sayede pek çok galebiyet görebiliyoruz. Um, Birincilikte genellikle yaşadığımız şey some her some maçta bozgun uğramak oluyor. Um, <gülüyor> İkincilik, kulübün gelişme süreci adına um, olabileceğimiz um, en iyi yer. Um, o zaman umarım Almanya Kupası'nda en büyük rakibiniz hamburg eşleşirsiniz. <gülüyor> evet bu da bir <gülüyor> seçenek. <gülüyor> And, uh, it's Onlarla her yıl oynamaktan daha heyecan ve <gülüyor> <meyce> heyecan <olurdu. gülüyor> Çok Thank teşekkür ederim Daniela. <gülüyor> Hafta sonu gerçekleşen dünyanın taraftarı İstanbul'da etkinliğine katılan futbol supporters Europe, Avrupa Futbol Taraftarları Kurumu'nun başkanı Daniele Wurps ile Utku Göker Küçük'ün yaptığı İlgisay Mavi Tuna'nın seslendirme, Batu Çetin Kaya'nın kayıt masasında yaptığı katkılarla iyice kolektif hale gelen Efektif Pas programını dinlediniz. Programın kaydını Pas.com sitesinde. Programlar hakkındaki duyurları twitter.com.taksim.efektifpass adresinde bulabilirsiniz. Ben Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük adına hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.